Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Dans eden adamlar Holmes hiç konuşmadan saatlerce kimya köşesinde kötü kokulu bir malzemeyle uğraşıp durmuştu. Başı göğsüne düşmüş, ince ve uzun gövdesiyle yaptığı işe kaptırmıştı kendini. Bu haliyle soluk gri tüyleri ve ibiği olan tuhaf bir kuşa benziyordu. Watson diye konuşmaya başladı birden. Demek Güney Afrika hisselerine yatırım yapmaya niyetin yok ha, Öyle mi? Hayretle ilgildim. Holmes'ün garip yeteneklerine alışkın olmama rağmen, kimselere açmadığım bu düşüncelerimi okuyabilmiş olması inanılmazdı. ''Nereden anladın?'' diye sordum. Elinde buharları tüten bir tüple taburesine döndüğünde, derinliklere gömülmüş gözlerinde neşeli bir parıltı gördüm. ''Bunu hiç beklemiyordun değil mi Watson?'' dedi. ''Hem de hiç. Ama şimdi sana bununla ilgili bir kağıt imzalatmam gerek. Nedenmiş?'' ''Çünkü beş dakikaya kalmadan son derece basitmiş.'' diyeceksin. ''Böyle bir şeyi söylemeyeceğime eminim.'' ''Görüyorsun ya sevgili Watson.'' dedi ve elinde kütüpü bırakarak sınıfa hitap eden bir profesör edasıyla anlatmaya başladı. ''Her biri diğerini takip eden ve kendi içinde son derece basit olan bir dizi akıl yürütmede bulunmak aslında hiç de zor değil.'' Tabii eğer sonunda ortadaki süreci atlayıp insanlara sadece başlangıç ve bitiş noktalarını anlatırsan gereksiz yere abartılı bir tepkiyle ile karşılaşman da doğaldır. Bu durumda sol işaret parmağınla baş parmağın arasındaki aralığa bakıp birikimlerini altın madenlerine yatırım için kullanmamaya karar verdiğini anlamak çok kolay olur. Ben hala bir bağlantı göremiyorum. Elbette göremiyorsun ama şimdi yakın bir bağlantı göstereceğim. Öncelikle bu basit zincirin kayıp halkalarını anlatayım. 1- Dün gece kulüpten eve döndüğünde sol işaret parmağınla baş parmağın arasında tebeşir izi vardı. 2- Bilardo oynarken ıstakayı düzgün tutabilmek için tebeşiri tam oraya sürersin. 3- Turston'dan başka kimseyle bilardo oynamazsın. 4- 4 hafta önce Turston'un Güney Afrika'daki madenlerinin hisselerine sahip olduğunu ve bunun seninle paylaşmak istediğini söylemiştin. 5- Çek karnen çekmecemde kilitli ve benden anahtarı istemedin. Altı, demek ki paranı yatırmak istemiyorsun. Son derece basitmiş, diye atıldım. Kesinlikle, dedi biraz da imayla. Bir kez açıklandıktan sonra her sorun sana çocuk oyuncağı gibi geliyor. Ama bir de şu açıklanmayan sorunu dinle. Bakalım bundan ne çıkaracaksın. Masaya bir kağıt fırlatıp kimyasal analizlerine geri döndü. Kağıtın üstündeki garip şekillere şaşkın şaşkın baktım. Bu bir çocuğun çizimlerinden başka bir şey olamaz Horns diye atıldım. Bu senin fikrin. Başka ne olabilir ki? Bunu Norfolk'taki Reading Torp Malikanesi'nden Bay Hilton Kubit de çok merak ediyor. Bu küçük mesele ilk postayla ulaştı buraya. Beyefendi de sonraki trenle gelecekmiş. İşte kapıda çalınıyor Watson. Gelen o ise hiç şaşırmam. Merdivenlerde ağır ayak sesleri duyuldu. Az sonra da içeri uzun boylu, yeri yapılı, yüzü tıraşlı bir beyefendi girdi. Parlak gözleri ve kırmızı yanakları, Baker sokağının sisli havasından uzaklarda bir yaşam sürdüğünü gösteriyordu. İçeri girerken yanında güçlü ve ferah Doğu sahillerinin havasını da getirmiş gibiydi. Tokalaştıktan sonra tam oturuyordu ki gözü o garip çizimlerin olduğu kağıda ilişti. ''Bay Holmes, bunlardan ne çıkardınız?'' diye sordu. ''Bana esrarlı meselelerden hoşlanacağınızı söylemişlerdi. Bence bundan daha esrarlısını bulamazsınız. İncelemeye vaktiniz olsun diye gelmeden önce gönderdim.'' ''Evet, gerçekten de son derece ilginç.'' dedi Holmes. ''İlk bakışta bir çocuğun elinden çıkmış gibi görünüyor. Sayfa boyunca dans eden bir dizi garip adamdan oluşuyor. Peki böyle saçma bir şeyi siz neden bu kadar önem veriyorsunuz?'' ''Aslında ben değil, Bay Holmes. Karım önem veriyor. Onu ölesiye korkuttu.'' ''Bir şey söylemiyor ama gözlerindeki dehşeti görebiliyorum. Bu yüzden meseleyi enine boyuna bilmek istiyorum.'' Holmes kağıdı havaya kaldırıp güneşe tuttu. Bir defterden koparılmış bir sayfaydı. Çizimler kurşun kalemle yapılmıştı ve şekiller de şöyleydi. Holmes çizimleri bir süre inceledikten sonra özenle katlayarak not defterinin arkasına sıkıştırdı. ''Bu son derece ilginç ve sıradışı bir vaka olacağı benziyor.'' dedi. Mektubunuzda birkaç ayrıntıdan bahsetmişsiniz Bay Hilton Kubit ama bir kez de dostum Doktor Watson için tekrar edebilirseniz çok sevinirim. ''Ben hikayeyi anlatmayı pek beceremem'' dedi ziyaretçimiz kocaman güçlü ellerini sinirli bir şekilde kavuşturarak. ''Eğer takıldığınız bir nokta olursa sormaya çekinmeyin. Hikayeme geçen yıl evlendiğim zamandan başlayacağım.'' Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki zengin bir adam olmasam da ailem yaklaşık 500 yıldır Reading Torp'ta yaşıyor ve Norfolk bölgesinde daha iyi tanınmış bir aile yok gibidir. Geçen yıl yıl dönümü kutlamaları için Londra'ya geldiğimde ilçemizin başbederi Parker orada konakladığı için kendime Russell Square'daki bir pansiyonda oda ayarladım. Orada Amerikalı genç bir bayan vardı. Adı Patrick'ti. Elsie Patrick. Bir şekilde tanışıp arkadaş olduk ve bir aya kalmadan ona deliler gibi aşık oldum. Londra'da sessizce evlendik ve Norfolk'a da evli bir çift olarak döndük. İyi bir aileden gelen bir adamın geçmişini ya da yakınlarını tanımadan bir bayanla evlenmek size çılgınca gelebilir Bay Holmes. Ama onu görmüş ve tanımış olsaydınız beni daha iyi anlardınız. Elsie bu konuda çok açıktı. ''Evet, kesinlikle dürüsttü. İstersen vazgeçme şansını bana vermeye çalıştı. Defalarca. ''Geçmişimde hoş olmayan bazı şeyler yaşadım.'' dedi bana. ''Bütün bunları unutmak istiyorum. Geçmişim hakkında konuşmak bana acı veriyor.'' ''Beni alırsan Hilton, kişisel olarak kendinden hiçbir şekilde utanç duymayan bir kadın alacaksın. Ama bu konuda sadece sözüme güvenmek zorunda kalacak, senin eşin olduğum zamandan önceki yaşantım hakkında beni konuşturmaya çalışmayacağına söz vereceksin. Eğer bu şartlar sana ağır geliyorsa, Norfolk'a dön ve beni içinde bulunduğum yalnız yaşamımla baş başa bırak.'' Bu sözleri evlendiğimiz günün arefesinde söylemişti. Her şartta onunla evlenmekten memnun olduğumu ve sözüme güvenebileceğini ifade ettim. Ve şimdiye kadar da hep sözümde durdum. Neyse, evleneli bir yıl oldu ve çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Ne var ki bir ay önce Haziran'ın sonlarına doğru ilk kez bazı sorunların işaretini görmeye başladım. Karım bir gün Amerika'dan bir mektup aldı. Mektubun üzerindeki Amerikan pulunu kendi gözlerimle gördüm. Betty Benzi 60 halde mektubu okudu ve sonra şöminede yaktı. Daha sonra bu konudan hiç bahsetmedi. Ben de sözümde durarak hiçbir şey sormadım. Ama inanın bana karım o andan itibaren rahat yüzü görmedi. Yüzünde her zaman bir korku ifadesi var. Sanki hep kötü bir şeylerin olmasını bekliyormuş gibi. Bana güvenip anlatsa daha iyi olacağını biliyorum. Onun en iyi dostu olduğumu anlamasını istiyorum. Ama yine de kendisi konuşana kadar hiçbir şey diyemem. İnanın bana çok saygıdeğer bir kadın Bay Holmes. Geçmiş yaşamında başına nasıl bir bela geldi bilmiyorum ama onun hatası olmadığına eminim. Ben basit bir Norfolk sakiniyim ama bütün İngiltere'de ailesinin onuruna benim kadar önem veren başka bir adam daha yoktur. Bunu karım da iyi biliyor. Evlenmeden önce de farkındaydı. Onuruma en ufak bir leke sürmeyeceğine eminim. Neyse artık hikayemin tuhaf bölümüne gelebilirim. Yaklaşık bir hafta önce, geçen hafta salı günüydü, pencerelerin birinin pervazında... Şu kağıtta gördüklerinize benzer, küçük, tuhaf, dans eden adam şekilleri buldum. Tebeşirle çizilmişlerdi. Bunları seyis yamalının çizdiğini sandım ama çocuk hiçbir şey bilmediğine yemin etti. Neyse, gece yapılmışlardı. Şekilleri sildim ve karıma ancak birkaç gün sonra söz ettim onlardan. Onları çok ciddiye aldığını görüp şaşırdım. Başta şekiller görürsem onları da göstermemi istediğini söyledi, ısrarla. Sonraki bir hafta boyunca başka işaret gelmedi, düne kadar. ''Bu kağıdı dün sabah bahçedeki güneş saatinin altında buldum. Onu Elsie'ye gösterdiğim anda kendinden geçerek yere kapaklandı. O andan beri rüyalar aleminde yaşayan bir kadın gibi hep yarı şaşkın ve korku dolu gözlerle dolaşıyor. Ben de böylece kağıdı size göndermeye karar verdim Bay Holmes. Polise götüremezdim, gülüp geçeceklerinden eminim. Ama siz ne yapmam gerektiğini söyleyebilirsiniz.'' ''Zengin bir adam olmasam da, zavallı karımı tehdit eden bir şeyler varsa, onu korumak için her şeyimi feda etmeye hazırım.'' Halis bir insandı, karşımızda oturan köklü bir İngiliz beyefendisiydi. Samimi mavi gözleri ve geniş, sağlıklı yüzüyle, basit, doğrucu ve kibar bir adamdı. Karısına duyduğu sevgi ve güven yüzünden okunuyordu. Holmes, adamın hikayesini büyük bir dikkatle dinlemişti. Bitince bir süre sessizce oturup düşündü. ''Bay Kubit, dedi sonunda. ''Sizce de en iyisi karınızla doğrudan konuşarak bu sırrı sizinle paylaşmasını istemek değil midir?'' Hilton Kubit koca kafasını salladı. ''Söz sözdür, Bay Holmes. Eğer Elsie anlatmak isteseydi anlatırdı. İstemiyorsa onu zorlayamam. Ama olanları bilmek benim de hakkım ve öğreneceğimdi. O halde sizin için elimden geleni yapacağım. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Çevrede hiç yabancı insanlara rastladınız oldu mu?'' ''Hayır.'' Yaşadığınız yerin oldukça sakin bir göre olduğunu varsayıyorum. Yeni bir yüz olsa hemen duyulurdu. Evin civarında görülse evet ama uzaklarda birkaç sulama arazimiz var. Sonra çiftçilerimiz kiracı dağılıyor. Bu şekillerin bir anlamı olduğu açık. Eğer başlı başına bir anlamları varsa mesajı çözmemiz neredeyse imkansız. Ama öte yandan şekillerin her birinin arasında sistematik bir bağlantı varsa çözebileceğimize hiç şüphem yok. Ne var ki elimizdeki bu örnek yeteri kadar uzun olmadığı için şimdilik bir şey yapamam. Ayrıca anlattığınız şeyler o kadar belirsiz ki araştırmanın başlatılması için gerekli temeli sağlamaya yetmiyor. Şimdilik yapabileceğiniz en iyi şey Norfolk'a dönmek, olan biteni dikkatle takip etmek ve ortaya çıkacak başka dans eden adamların tam kopyasını çıkarmak olacaktır. Pencere pervazına tebeşirle çizilenlerin bir kopyasının olmaması büyük şanssızlık. Bu arada sessiz sedasız çevrede yabancıların görülüp görülmediğiyle ilgili bir araştırma yapmanızı da isteyeceğim. Yeni kanıtlar bulursanız hemen bana gelin. Şu an için size verebileceğim en iyi tavsiyeler bunlar. Bay Hilton Kubit. Acil gelişmeler olursa Norfolk'taki evinize gelip olanları yakından incelemeye her zaman hazırım. Bu konuşma sonrasındaki günlerde Sherlock Holmes'i çok düşünceli gördüm. Ara sıra not defterinin arasındaki kağıdı çıkarıp şekilleri dikkatle inceliyordu. İki üç hafta sonra bir akşamüstü tam evden çıkıyordum ki beni çağırdı. Burada kalsan iyi olur Watson. Neden? Çünkü bu sabah Hilton Kubit'ten bir telgraf aldım. Bay Kubit'i hatırlıyorsun değil mi? Hani şu dans eden adamlar. Biri 25 gece Liverpool sokağında olacakmış. Her an gelebilir. Telgrafından anladığım kadarıyla önemli bazı gelişmeler olmuş. Çok geçmeden Norfolklu müşterimiz çıkageldi. Vakit kaybetmemek için istasyondan arabayla gelmişti. Yorgun gözleri ve karışmış alnıyla endişeli ve üzgün görünüyordu. Bu iş sinirlerimi bozmaya başladı Bay Holmes, dedi. Yorgun halde bir koltuğa çöktükten sonra. Sizinle ilgili planları olan, görünmeyen ve bilinmeyen insanların çevrenizde olduğunu bilmek yetmezmiş gibi, karınızın günden güne eriyip bitişini izlemek de dayanılacak gibi değil. Karım gün be gün gözlerimin önünde ölüyor. Herhangi bir şey söylemedi mi? Hayır Bay Holmes, söylemedi. Kızcağızın konuşmak istediği zamanlar oldu ama gerekli cesareti toplayamadı sanırım. Ona yardım etmeye çalıştıysam da galiba beceriksizce davranarak korkuttum onu. Köklü ailem, bölgede sahip olduğumuz ün ve leke sürülmemiş onurumuz hakkında konuşmaya çalıştı ama bütün umutlarıma rağmen sonunda istediği noktaya gelemeden vazgeçti. Ama yanılmıyorsam siz bir şeyler buldunuz. Epeyce, Bay Holmes, incelemeniz için yeni dans eden adamlar getirdim. Ama daha da önemlisi adamı gördüm. Kimi? Bunları çizen adamı mı? Evet bu şekilleri çizerken gördüm onu. Ama her şeyi sırasıyla anlatayım. Size yaptığım ziyaretten sonra hemen ertesi sabah yeni dans eden adamlarla karşılaştım. Ön pencerelere bakan çimenliğin hemen yanındaki atölyenin ahşap kapısında tebeşirle çizilmişlerdi. Bunların bir kopyasını çıkardım. İşte buyurun. Kağıdı açarak masaya yaydı. Şekiller şöyleydi. ''Mükemmel'' dedi Holmes. ''Mükemmel.'' ''Lütfen devam edin.'' Kopyasını çıkardıktan sonra izleri sildim. Ama iki gün sonra sabah yeni şekiller gördüm. Onların da kopyasını çıkardım. Holmes ellerini ovuşturarak keyifle kıkırdadı. ''Malzemelerimiz gittikçe artıyor'' dedi. ''Üç gün sonra bir kağıda karalanıp güneş saatinin üstündeki bir taşın altına koyulmuş bir mesaj buldum. İşte o da burada.'' Gördüğünüz gibi karakterler öncekilerle aynı. Neyse ondan sonra beklemeye karar verdim. Tabancamı çıkarıp bahçeye bakan çalışma odamda beklemeye koyuldum. Sabah saat 2 civarında pencereden ay ışığıyla aydınlanmış bahçeyi izliyordum ki arkamda ayak sesleri duydum. Dönüp baktığımda geceliyle karımı gördüm. Yatağa gelmem için yalvardı ama ben bu saçma oyunları oynayanın kim olduğunu görmek istediğimi söyledim. Karım bunun aptalca bir eşek şakası olduğunu ve üzerinde durmaya değmeyeceğini söyledi. Eğer seni rahatsız ediyorsa Hilton, bundan kurtulmak için bir süreliğine uzaklara gidebiliriz. Nasıl, bir eşek şakası için evimizden mi ayrılayım yani? dedim. Olacak şey değil, bütün kasaba arkamızdan güler. Peki o zaman, şimdi yatağa gel, dedi. Bunları sabah konuşuruz. Birden ay ışığında zaten beyaz olan yüzünün daha da beyazlaştığını gördüm. Omzumdaki eli de kasılmıştı. Bahçedeki atölyenin gölgesinde bir şeyler hareket ediyordu. Karanlık bir silüetin köşeyi dönerek kapının önünde durduğunu gördüm. Tam silahıma sarılmış dışarı atılıyordum ki, karın boynuma sarılarak kendinden beklenmeyen bir güçle bana engel oldu. Ondan kurtulmak için çabalamama rağmen beni var gücüyle tutuyordu. Sonunda bu mengeneden sıyrılmayı başardım ama kapıyı açıp dışarı çıkana kadar o yaratık da gitmişti. İzini yine bırakmıştı tabii. Kapının üstünde daha önce iki kez ortaya çıkan dans eden adamları görebiliyordum. Her yere bakmama rağmen adamdan eser yoktu. İşin ilginç yanı hep etrafta olmalıydı. Çünkü sabah kapıya tekrar baktığımda önceden gördüğüm yerin altında yeni bazı şekiller daha çizilmiş olduğunu fark ettim. Onun da kopyasını çıkardınız mı? Evet biraz kısa ama yine de çıkardım. İşte burada. Bir kağıt daha çıkardı. Yeni şekiller şöyleydi. ''Söyleyin bana.'' dedi Holmes. Gözlerinden ne kadar heyecanlandığı anlaşılıyordu. Bu ilkinin devamı mıydı yoksa ayrı bir yazı gibi mi gözüküyordu? Kapının diğer tarafındaydı. ''Mükemmel. İşin en önemli kısmı da bu. Şimdi umutlanmaya başladım işte. Pekala Bay Hilton Kubit. Lütfen bu ilginç hikayenize devam edin.'' ''Söyleyeceğim başka pek bir şey yok Bay Holmes. Yani gece o alçığı yakalamama engel olduğu için karıma ne kadar sinirlendiğimi saymazsak.'' Başıma bir şey gelmesinden korktuğunu söyledi ama ben bir an için bana değil de o adama zarar gelmesinden korktuğunu düşündüm. Çünkü karımın bu adamın kim olduğunu ve bu garip işaretlerle ne anlatmak istediğini bildiğinden şüphem yoktu. Ne var ki karımın sesindeki ve gözlerindeki bir şey bütün şüphelerimi alıp götürdü. Asıl düşündüğünün benim güvenliğim olduğuna eminim artık. Olanlar bunlar ve şimdi ne yapmamı istediğinizi öğrenmek istiyorum. Bana kalırsa çalılıklara bir sürü adamımı yerleştirip o alçak geldiğinde dersini verdikten sonra sonsuza kadar huzura kavuşmak en iyisi olacak. Korkarım öyle basit çarelere başvurulamayacak kadar hassas bir vaka bu, dedi Holmes. Londra'da daha ne kadar kalabilirsiniz? Bugün dönmem gerekiyor. Karımı bütün gece yalnız bırakmaya göz alamam. Sinirleri çok bozuk ve hemen geri gelmem için yalvardı. Sanırım haklısınız biraz bekleyebilseydiniz bir iki gün içinde birlikte de dönebilirdik. Bu kağıtları burada bırakırsanız çok geçmeden ziyaretinize gelip meseleyi açıklığa kavuşturabileceğimizi tahmin ediyorum. Sherlock Holmes ziyaretçimiz gidene kadar sükunetini korudu. Ama onu çok iyi tanıdığım için ne kadar heyecanlı olduğunu anlamıştım. Hilton Kubitt iri yarı gövdesiyle kapıdan çıkar çıkmaz masaya koştu. Dans eden adamların olduğu bütün kağıtları önüne dizdi ve kendince hararetli bir çalışmaya girişti. İki saat boyunca sayfalar dolusu şekiller ve harfler çizip durdu. Kendini o kadar kaptırmıştı ki varlığımı tamamıyla unuttuğundan eminim. Arada bir ilerleme kaydediyor, keyifli ıslık çalıp mırıldanıyordu. Kafası karıştığında ise kaşları çatılmış halde boş gözlerle derin düşüncelere dalıyordu. Sonunda bir zafer çığlığıyla sandalyeden fırladı ve ellerini ovuşturarak odada bir ileri bir geri yürümeye başladı. Uzun bir telgraf yazmaya koyuldu. ''Eğer alacağım cevap umduğum gibi olursa koleksiyonuna güzel bir vaka daha ekleyebilirsin Watson.'' dedi. ''Sanırım yarın Norfolk'a gidip sorunuyla ilgili yeni haberler verebileceğiz dostumuza.'' Açıkçası merak etmeye başlamıştım ama Holmes'un açıklamalarını istediği zaman istediği şekilde yapmayı sevdiğini bildiğim için sessizce beklemeye karar verdim. Ne var ki cevabın gelmesi gecikti ve sabırsızlıkla dolu iki gün geçti. Holmes bu süre boyunca kapının her çalışına kulak kabarttı. İkinci günün akşamı Hilton Kubit'ten bir mektup geldi. O sabah güneş saatinin dibinde bulduğu uzun bir mesaj dışında her şey sakin geçmişti. Kopyasını çıkardığı şekiller aşağıdaki gibiydi. Holmes bu tuhaf çizimleri birkaç dakika dikkatle inceledi ve sonunda şaşkınlık ve karamsarlık ifade eden bir homurtuyla ayağı fırladı. Yüzü endişeyle gerilmişti. ''Bu mesele fazla uzadı.'' dedi. ''Bu gece Kuzey valsa tren var mı?'' ''Tarifeye baktım, sonuncuyu da kaçırmıştık. O halde sabah kahvaltımızı erkenden edip ilk trenle gideriz.'' dedi Holmes. ''Acilen gitmemiz gerekiyor.'' ''Ah, işte beklediğimiz telgrafta geldi.'' ''Bir dakika, Bayan Hudson.'' ''Bir cevap gelebilir.'' ''Hayır, tam beklediğim gibi. Bu mesaj ne durumda olduğunu hiç vakit kaybetmeden Hilton Kubit'e bildirmemizin ne kadar önemli olduğunu daha da vurguluyor. Norfolklu basit beyefendi benzersiz ve tehlikeli bir tuzağa düşmüş durumda.'' Gerçekten de öyle olduğu ortaya çıkacaktı. Başlangıçta gözüme çocukça ve anlamsız görünen bu hikayenin karanlık sonuna geldiğimde içimde yeniden hissediyorum o korku ve karamsarlığı. Keşke okurlarıma daha mutlu bir son aktarabilseydim. Ama ne yazık ki gerçekleri bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermek ve sonraki günlerde Reading Torp Malikanesini bütün İngiltere'nin diline düşüren bu garip olaylar zincirini anlatmak gerekiyor. Northwalsam'a daha yeni ayak basmış, gideceğimiz yerden bahsetmeye başlamıştık ki peron görevlisi koşarak yanımıza geldi. ''Londra'dan gelen dedektifler sizsiniz değil mi?'' diye sordu. Holmes'un yüzünde bir sıkıntı ifadesi belirdi. ''Bunu da nereden çıkardınız?'' ''Çünkü Norwich'li müfettiş Martin az önce geldi. Ama siz beklenen doktorlarda olabilirsiniz tabii. Kadın ölmemiş. Yani son haber aldığımda ölmemişti. Acele ederseniz hala kurtarabilirsiniz. Sonunda daracını boylayacak olsa bile.'' Holmes endişeyle kaşlarını çatmıştı. ''Evet, biz Reading Torp Malikanesine gidiyoruz.'' dedi. ''Ama olanlardan haberimiz yok.'' ''Korkunç bir olay.'' dedi görevli. Vurulmuşlar. Hem Bay Hilton Kubit hem de karısı. Kadın önce kocasını, sonra kendine vurmuş. ''Hizmetçiler böyle.'' diyor. ''Adam ölmüş, kadın da her an ölebilir.'' ''Tanrım, Norfolk ilçesinin en eski ailelerinden biri. En eski ve en onurlu.'' Holmes hiçbir şey söylemeden hemen bir araba buldu ve yedi millik uzun yol boyunca ağzını bıçak açmadı. Onu nadiren böyle çaresiz görmüşümdür. Yolculuk boyunca huzursuzdu. Sabah gazetelerini endişeyle inceledikten sonra en kötü korkularının gerçekleştiğini görerek derin bir hüzne kapılmıştı. Koltuğunda arkasında yaslanıp karanlık düşüncelere daldı. Aslında çevremizde ilgi çekici çok şey vardı. Çünkü geçmekte olduğumuz kırsal bölge İngiltere'nin her kasabası gibi benzersiz güzellikteydi. Seyrek olarak etrafa dağılmış birkaç küçük ev bölgenin nüfusunu yansıtırken yemyeşil, düzlük arazide nereye baksan gözüne çarpan kiliselerin sivri kuleleri Doğu Anglia'nın bütün görkemini ve refah seviyesini ortaya koyuyordu. Sonunda Norfolk sahilinin yeşil ucundan Alman okyanusunun menekşe rengi kıyıları göründü. Sürücü bir koruluktan yükselen kiremit ve ahşaptan iki çatıyı kırbacıyla göstererek işte şurası Reading Torp malikanesi dedi. Ön kapıya doğru ilerlerken evin önündeki çimenlerin hemen yanında duran siyah atölye kulübesini ve ayakta güneş saatini gördüm. Ufak tefek kıpır kıpır bir adam bir faytondan hızla atlayarak yanımıza gelip kendini Norfolk Emniyetinden müfettiş Martin olarak tanıttı. Dostumun ismini duyduğunda hayretle irkildi. Ama bu nasıl olur Bay Holmes? Suç daha bu sabah saat 3'te işlendi. Siz bunu Londra'dan duyup benimle aynı zamanda gelmeyi nasıl başardınız? Böyle bir şeyin olacağını tahmin etmiş ve olacakları önleme umuduyla gelmiştim. O halde bizim bilmediğimiz önemli kanıtlarınız olmalı. Zira birbirlerine çok bağlı bir çift oldukları söyleniyor. Sadece dans eden adamlarla ilgili kanıtlarım var dedi Holmes. Meseleyi size sonra anlatırım. ''Bu trejediyi önlemek için çok geç kalmışız ama adaletin yerini bulmasını sağlayacak bilgilerimi kullanmak için sabırsızlanıyorum. Soruşturmanıza beni de dahil ediyor musunuz yoksa bağımsız hareket etmemi mi tercih edersiniz?'' ''Birlikte hareket etmekten onur duyarım Bay Holmes.'' dedi müfettiş samimiyetle. ''O halde bütün kanıtları öğrenmek ve daha fazla vakit kaybetmeden olay yerini incelemek beni mutlu eder.'' Müfettiş Martin, dostumun kendi yöntemleriyle çalışmasına izin verme akıllılığını göstererek sonuçları dikkatle not etmekle yetindi. Bayan Hilton Cobit'in odasından yeni çıkmış olan kır saçlı yaşlı doktor, kadının yaralarının ağır olduğunu ama şimdilik hayati bir tehlikenin bulunmadığını belirtti. Kurşun beyninin ön kısmından geçmişti ve kadının tekrar kendine gelmesi büyük ihtimalle uzun sürecekti. Doktor, kadının kendi tarafından mı yoksa başkası tarafından mı vurulduğu ile ilgili sorumuza cevap veremeyeceğini belirterek, silahın çok yakından ateşlendiğinin kesin olduğunu söyledi. Odada tek bir tabanca bulunmuştu ve iki el ateşlenmişti. Bay Hilton Kubit kalbinden vurulmuştu. Silah yerde, tam aralarında bulunduğu için, adamın karısını vurduktan sonra kendini vurmuş olması da, kadının suçlu olması da eşit derecede mümkündü. Bay Kubit yerinden oynatıldı mı? diye sordu Holmes. Hanımefendi dışında hiçbir şeye dokunmadık. Yaralı halde yerde yatmasına izin veremezdik. Ne kadar zamandır buradasınız doktor? Saat dörtten beri. Başka kimse var mıydı? Evet şu memur da buradaydı. Herhangi bir şeye dokundunuz mu? Hayır. Çok doğru hareket etmişsiniz. Peki sizi kim çağırdı? Hizmetçi kız Saunders. Alarmı veren o muydu? O ve aşçı bayan King. Nerededirler şimdi? Yanılmıyorsam mutfakta. O halde hemen onların hikayelerini dinleyelim. Meşe döşemeli, yüksek pencereli eski salon bir soruşturma mahkemesine dönüştürülmüştü. Holmes, ince yüzünde, tarif edilmez ifadelerle eski koltuklardan birinde oturuyordu. Hayatını kurtaramadığı müşterisinin intikamını almak için her şeyini ortaya koymaya hazır bir ifade okunuyordu gözlerinde. Enerjik müfettiş Martin, Yaşlı kasaba doktoru, ben ve asık suratlı polis memuru birlikte garip bir topluluk oluşturuyorduk. İki kadın hikayelerini açıkça anlattı. Bir silah sesiyle uyanmışlar. Hemen ardından bir tane daha duymuşlardı. Odaları yan yana olduğu için Bayan King hemen Saunders'a koşmuştu. Birlikte merdivenleri indiklerinde çalışma odasının kapısının açık olduğunu ve içeride bir mumun yandığını görmüşler. Efendileri odanın ortasında yerde yatıyordu. Ölmüş olduğu açıktı. Karısı ise başını duvara dayamış, pencerenin yanına yığılıp kalmıştı. Ağır yaralıydı ve yüzünün bir yanı kan içindeydi. Heyecanla nefes alıyordu fakat hiçbir şey söyleyemeyecek durumdaydı. Pencere kapalıydı ve içeriden kilitlenmişti. Her iki kadın da bu noktada hemfikirdi. Hemen gidip doktor ve polisi çağırmışlar. Ardından da seyis ve yamağın yardımıyla yaralı hanımefendiye odasına taşımışlardı. Karı kocanın yataklarında yattıkları açıktı. Hanımın üstünde geceliği, beyin üstünde pijamasının üzerine giydiği sabahlık vardı. Çalışma odasında hiçbir şeye dokunulmamıştı. Bildikleri kadarıyla karı koca arasında bir kez olsun tartışma yaşanmamıştı. Birbirlerine son derece bağlı bir çift olarak tanınırlardı. Hizmetçilerin ifadeleri ana hatlarıyla böyleydi. Müfettiş Marten'in sorusu üzerine bütün kapıların içeriden kilitlendiği, evden kimsenin kaçmış olamayacağını belirttiler. Holmes'un sorusu üzerine üst kattaki odalardan çıktıkları anda keskin bir barut kokusu almış olduklarını hatırladılar. ''Bu kanıtı dikkatinize sunuyorum.'' dedi Holmes meslektaşlarına. Ve sanırım artık odayı ayrıntılı olarak incelemenin zamanı geldi. Çalışma odası üç duvarı kitaplarla kaplı, Ortasında dışarıdaki bahçeye bakan pencereye dönük duran bir yazı masasının bulunduğu küçükçe bir odaydı. İçeri girer girmez gözümüze çarpan şey koca gövdesiyle odanın ortasında yatan talihsiz ev sahibi oldu. Dağınık kıyafetlerinden, uykudan aceleyle kaldırıldığı anlaşılıyordu. Silah önden ateşlenmiş ve kalbine girdikten sonra da içeride kalmıştı. Ölümü kesinlikle ani ve acısız olmuştu. Ne geceliğinde ne de ellerinde barut izine rastlandı. Doktorun ifadesine göre hanfendenin yüzünde bu lekelerden vardı ama ellerinde yoktu. Bu ikincisinin olmamasının bir önemi yok. Sadece var olması çok şey ifade edebilir.'' dedi Holmes. İyi oturmayan bir kurşun söz konusu olduğunda barut geriye sıçrayabilir. Ama aksi takdirde hiç iz bırakmadan defalarca ateş edilebilir. Fikrimce Bay Kubit'in cesedini artık kaldırabilirsiniz. ''Doktor, yanılmıyorsam bayanı yaralayan kurşunu çıkarmadınız. Öyle değil mi?'' ''Bunun için ciddi bir ameliyat gerekiyor. Ama silahta dört kurşun daha var. saat eşlenmiş ve iki yara açmış. Yani her kurşunun bir adresi var gibi görünüyor.'' ''Evet öyle görünüyor.'' dedi Holmes. ''Peki pencerenin kenarına isabet eden kurşunu açıklayabiliyor musunuz?'' Holmes aniden dönmüş, uzun, ince parmağıyla pencerenin altında, dibinden birkaç santimetre yukarıdaki deliği gösteriyordu. ''İnanılmaz bir şey.'' diye atıldı müfettiş. ''Nasıl oldu da o küçücük şeyi gördünüz?'' Çünkü onu arıyordum. Mükemmel dedi doktor. Çok haklısınız. O zaman üç kez ateş edilmiş. Demek ki üçüncü bir kişi varmış. Peki bu kimdi ve nasıl kaçabildi? Çözmeye çalıştığımız mesele de bu dedi Sherlock Holmes. Hizmetçiler odalarından çıkar çıkmaz barut kokusu aldıklarını söylediklerinde bunun çok önemli bir kanıt olduğunu söylemiştim. Hatırlıyor musunuz müfettiş Martin? Evet beyefendi ama itiraf etmeliyim ki sizi anlayamamıştım. Bu, ateş edildiği sırada kapının da pencerenin de açık olduğunu akla getiriyor. Aksi takdirde barut kokusu eve o kadar çabuk yayılmazdı. Öyle olması için odada hava akımı olması gerekirdi. Fakat şunu da söyleyebilirim ki, her ikisi de sadece kısa bir an için açık durmuş. Bunu nereden biliyorsunuz? Çünkü mum akmamış. Mükemmel diye bağırdı müfettiş. Tek kelimeyle mükemmel. Pencerenin bu talihsiz olay sırasında açık olduğundan emin olduktan sonra, o açıklıkta durup ateş eden üçüncü bir kişinin olabileceğini düşündüm. Bu kişiye doğru ateşlenmiş bir kurşunun pervaza saplanması beklenilebilir bir şeydir. Dikkatle baktım ve işte kurşun izi oradaydı. Peki pencerenin kapatılıp kilitlenmiş olmasını nasıl açıklıyorsunuz? Kadının ilk hareketi içgüdüsel olarak pencereyi kapatıp kilitlemek olmuştur. Fakat vay canına bu da ne böyle? Çalışma masasının üstünde bir kadın çantası duruyordu. Timsah derisi ve gümüşle işlenmiş bir kadın çantası. Holmes çantayı hemen açıp içindekileri boşalttı. Bir lastikle bir arada tutulan 20 adet 50 sterlenlik banknottan başka bir şey yoktu. ''Bunun iyi saklanması gerekiyor çünkü mahkemede delil olarak kullanılacak.'' dedi Holmes. Çantayı içindekilerle birlikte müfettişe teslim ederken. Şimdi artık pervaza bakıp odanın içinden atıldığı anlaşılan üçüncü kurşunu açıklamanın zamanı geldi. Aşçı Bayan King'i tekrar görmek istiyorum. Bayan King büyük bir patlamayla uyandığınızı söylemiştiniz. Sizce bu ikinciden daha mı gürültülü bir patlamaydı? Aslında beni uykumdan uyandırdığı için bir şey söylemek zor ama bana epey gürültülü geldi. Peki aynı anda iki el ateş edilmiş olabilir mi sizce? Emin olun bu konuda hiçbir şey söyleyemem bayım. Ben de öyle düşünmüştüm. Müfettiş Martin, sanırım bu odanın bize öğretebileceği her şeyi gördük. Eğer benimle gelirseniz birlikte bahçenin sunacağı kanıtları da inceleyebiliriz. Çalışma penceresinin altında uzanan çiçek tarhını görünce hepimiz hayrete düştük. Çiçekler ezilmişti ve yumuşak toprak ayak izleriyle doluydu. Garip bir şekilde uzun parmakları olan büyük erkek ayaklarının izleriydi. Holmes çimenlerin ve yaprakların arasında yaralı bir kuşu arayan bir av köpeği gibi dolanıp durdu. Sonra memnun bir ifadeyle öne eğilip, yerden küçük pirinç bir silindir aldı. Tam tahmin ettiğim gibi, dedi. Tabancanın bir enjektörü varmış. Üçüncü kovanda burada. Müfettiş Martin, sanırım araştırmamız sona erdi. Kasaba müfettişinin yüzü, Holmes'un hızlı ve ustaca yürüttüğü araştırma karşısında hayret içindeydi. Başlarda konumu gereği biraz uzak kaldıysa da artık hayranlığa yenik düşmüştü ve Holmes'un gösterdiği her yere itiraz etmeden gitmeye hazırdı. ''Kimden şüpheleniyorsunuz?'' diye sordu. ''Bu meseleye sonra gireceğim. Henüz size açıklayamadığım birkaç nokta daha bulunuyor bu olayda. Bu kadar ilerlemişken yine kendi bildiğim gibi devam edeyim de sonra meseleyi bütün ayrıntılarıyla bir anda anlatayım size.'' ''Nasıl isterseniz Bay Holmes, suçluyu enseleyelim de.'' ''Esrarlı görünmek gibi bir niyetim yok ama şu anda uzun ve karmaşık açıklamalara girişmem imkansız.'' Bütün ipuçları elimde. Hanfendi hiçbir zaman kendine gelmese bile dün gece olanları açıklayıp adaletin yerine getirilmesini sağlayabileceğiz. Özellikle bu çevrede Elric adında bir han olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Hizmetçiler tekrar sorguya çekildi. Ama kimse bu isimde bir yer duymamış gibiydi. Olayı aydınlatan kişi Seis Yamağı oldu. Doğu Ruston tarafında birkaç milöte de bu isimde bir çiftçinin yaşadığını hatırladı. Issız bir yer mi çiftlik? Hem de çok. Belki de gece burada yaşananlardan haberleri olmamıştır daha. Ne dersin? Haklı olabilirsiniz bayım. Holmes bir süre düşündükten sonra yüzünde gizemli bir gülümseme belirdi. ''Biat hazırla evlat.'' dedi. Elric çiftliğine bir mesaj götürmeni istiyorum. Cebinden dans eden adamları çıkardı ve hepsini önüne yayarak çalışma masasında bir süre uğraştı. Sonunda bir not hazırlayarak çocuğa verdi. Yamağı bu notu sadece söz konusu kişiye ulaştırmasını ve kesinlikle sorulan hiçbir şeye cevap vermemesini tembih etti. Notun üstünde Holmes'ün okunaklı yazısına hiç benzemeyen, düzensiz, kargacık burgacık harfler gördüm. Norfolk, Doğru Ston'daki Elric çiftliği adresine Bay Abe gönderiliyordu. ''Bana kalırsa müfettiş'' diye söze girdi Holmes. Destek için bir telgraf yollamanız çok iyi olacak. Çünkü hesaplarım doğruysa hapse atmanız gereken çok tehlikeli bir mahkumla karşı karşıyayız. Eminim ki notu götüren çocuk yolda telgrafınızı da gönderebilir. Varsa öğleden sonra trenle şehre dönelim Watson. Bitirmek istediğim bir kimyasal analizim var ve bu soruşturma da çok geçmeden çözüme kavuşmuş olacak. Çocuk notla birlikte gittikten sonra Sherlock Holmes hizmetçilere bazı talimatlar verdi. Bayan Hilton Kubit için bir ziyaretçi gelecek olursa, hanfendenin durumu hakkında bilgi verilmeden onu hemen oturma odasına alacaklardı. Holmes bunları son derece ciddi bir şekilde üzerine basarak söylemişti. Son olarak bizi oturma odasında topladı ve artık yapabileceğimiz bir şeyin kalmadığını, gelişmeleri beklerken zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmamız gerektiğini söyledi. Doktor hastalarına dönmüştü ve Holmes'un yanında artık sadece müfettiş ile ben kalmıştık. Sanırım en azından bir saati ilginç ve yararlı bir şekilde geçirmemizi sağlayabilirim, dedi Holmes. Sandalyesini masaya çekip, dans eden adamların çizili olduğu kağıtları masaya yayarak. Watson, yoğun merakına rağmen bunca süredir sessizce beklediğin için sana teşekkür borçluyum. Müfettiş, bütün bu olaylar size garip, profesyonel bir inceleme gibi gelmiş olmalı. Neyse, öncelikle Bay Hilton Kubit'le Baker sokağındaki görüşmelerimizden çıkan ilginç sonuçlardan bahsedeyim. Holmes, Bay Kubit'le yaptığımız konuşmaları kısaca özetledikten sonra konuşmasına şöyle devam etti. Burada yaşanan korkunç trajedinin habercileri oldukları bilinmese şu anda önümde duran bu garip şekiller insana komik görünebilir. Her türlü gizli yazıya aşina olmama hatta 160 ayrı şifreyi analiz ettiğim nacizane bir denemem bulunmasına rağmen bu yazının bana da tamamen yabancı geldiğini itiraf etmeliyim. Bu sistemi tasarlayan kişinin amacı karakterlerin bir mesaj gizlediğinin anlaşılmaması ve sadece basit çocuk şekillerinin olduğunun düşünülmesi olmalı. Fakat bir kez bu sembollerin harflere karşılık geldiğini anladıktan ve bütün gizli yazı şekillerinin geçerli olan kuralları uyguladıktan sonra çözümün basit olduğu ortaya çıktı. Bana gösterilen ilk mesaj o kadar kısaydı ki sembolün e'ye karşılık geldiğinden başka bir şey çıkaramazdım. Siz de bilirsiniz e alfabemizde en çok kullanılan harftir ve kısa bir cümlede bile en çok bulunması beklenecek kadar baskındır. İlk mesajdaki 15 harften 4'ü aynı olduğu için bu sembolü E olarak kabul etmek mantıklı görünüyordu. Bazı yerlerde elinde bayrak olan şekiller varken bazılarında yoktu ve bayrakların dağılımına bakarak cümleyi kelimelere böldükleri sonucunu çıkarmak mümkündü. Bunu bir hipotez olarak kabul edip bu şeklin E olduğunu varsayalım. Ama çalışmanın en zor kısmı yeni başlıyordu. E'den sonra alfabenin diğer harflerinin dağılımı çok düzenli değildir. Bir sayfalık herhangi bir yazıdaki bir düzen kısa bir cümlede geçerli olmayabilir. Kabaca T, A, O, I, N, S, H, R, D ve L harflerinin sıklık sıralaması sayılabilir. Ama T, A, O ve I birbirlerine çok yakın oldukları için anlamlı bir parça bulana kadar her bir kombinasyonu denemek sonu olmayan bir çalışma gerektirir. Bu yüzden yeni çizimler beklemeye karar verdim. Bay Hilton Kubit ikinci görüşmemizde bana iki kısa cümle ve arada bayrak olmadığı için tek bir kelime olduğunu tahmin ettiğim bir mesaj verdi. Ve semboller şöyleydi. Şimdi elimdeki beş harflik kelimede ikinci ve dördüncü harfin E olduğunu kabul edebilirdim. Bunlar sever, laver ya da never olabilirdi. Bunlardan sonuncusunun bir isteğe cevap olarak doğru olma ihtimali daha yüksekti ve şartlar da cevabın evin hanımı tarafından yazıldığını gösteriyordu. Bunu doğru kabul ettiğimizde artık sembollerinin N, V ve R harflerine karşılık geldiğini çıkarabiliriz. Bu noktada bileşimimiz işimiz hiç kolay değildi tabi ama aklıma gelen bir fikir sayesinde birkaç harf daha bulabildim. Bu mesajların bayanın tanıdığı birinden geldiğini düşündüğümde iki E arasında üç harfin bulunduğu bir kombinasyonun Elsie ismine karşılık gelebileceğini fark ettim. Kağıtları dikkatle incelediğimde böyle bir kombinasyonun üç kez tekrarlanan bir mesajın sonunda yer aldığını gördüm. Mesajda bayan Elsie'den bir şey istendiği kesindi. Böylece L, S ve I harfleri bulmuştum. Peki ama mesajın içeriği neydi? Elsiden önce gelen kelimeler dört harften oluşuyordu ve son harfleri E idi. Come olması gerektiğini düşündüm. Sonu E ile biten diğer bütün dört harflik kelimeleri denedim ama hiçbiri bakamıza uymuyordu. Böylece C, O ve M'yi de bulmuştum. Ve ilk mesaja yeniden bakıp onu kelimelere ayıracak duruma gelmiştim. Bilinmeyen harflerin yerine çizgi koyduğumda şöyle bir sonuca ulaştım. M, R. -l -n -e. İlk harf sadece ve sadece a olabilirdi. Bu kısa cümlede üç kez tekrarlandığı için önemli bir buluş oldu. Ayrıca ikinci kelimede h olduğunu belliydi. Böylece mesajın yeni hali şöyle olmuştu. I'm here a e slain. Bunun bir isim olduğunu düşünerek boşlukları doldurduğumda ise karşıma şu cümle çıkıyordu. I'm here, Şimdi elimde yeteri kadar harf olduğu için ikinci mesaja rahatlıkla bakabilirdim. O da son haliyle şöyleydi: A, Elri, S. Burada boşluklara T ve G'yi yerleştirerek Elriges kelimelerini buldum. Ve sonraki ismin mesajı yazan kişinin kaldığı bir ev ya da bir han olabileceğini düşündüm. ''Müfettiş Martin ve ben dostumun bu ayrıntılı ve makul açıklamalarını son derece dikkatle dinlemiştik. Birçok nokta yavaş yavaş aydınlanıyordu. ''Peki sonra ne yaptınız bayım?'' diye sordu müfettiş. Bu Abe Amerikalı olduğundan emin olmak için her türlü nedenim vardı. Çünkü Abe Amerikalılara özgü bir kısaltmaydı ve bütün bu mesele Amerika'dan gelen bir mektupla başlamıştı. Ayrıca işin içinde suçla ilgili bir sır olduğunu düşünmek için de birçok nedenim vardı.'' Hanımefendinin geçmişiyle ilgili ifadeleri ve bunları kocasıyla paylaşmaktan kaçınması hep bu yöne işaret ediyordu. Bunun üzerine kendisi de zaman zaman benim Londra ile ilgili bilgilerimden yararlanmış olan New York Polis Bürosu'ndan dostum Wilson Hangre ve bir telgraf çekerek Abe isminin kendisine tanıdık gelip gelmediğini sordum. Şöyle bir cevap geldi. Chicago'nun en tehlikeli haydudu. Bu cevabı aldığım akşam Hilton Kubit'te Seleney'den gelen son mesajı göndermişti. Artık bildiğim harfleri yerine koyduğumda şöyle bir sonuç çıkıyordu. Elsie, R are to meet, Tai go. P ve D harflerini yerine koyarak Elsie, prepare to meet the god şeklinde mesajı tamamladığında alçak erifin ikna çalışmalarını bırakıp tehditlere başladığını anlamıştım. Ayrıca Şikagolu haydutları iyi tanıdığım için sözlerini eyleme dönüştüreceğini tahmin edebiliyordum. Bunun üzerine dostum ve meslektaşım Doktor Watson'la hemen Norfolk'a geldik ama ne yazık ki geç kalmıştık. Bir vakada sizinle birlikte çalışmış olmak benim için büyük bir şanstı, dedi müfettiş samimi bir şekilde. Fakat yine de sizinle açık konuşmam gerekiyor. Siz kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz ama ben her şeyi amirlerime açıklamakla yükümlüyüm. ''Eğer katil gerçekten de Elrich'te yaşayan bu Abe ise ve ben burada oyalanırken kaçmayı başarırsa başım büyük derde gelecektir.'' ''O konuda rahat olabilirsiniz. Kaçmaya çalışmayacaktır.'' ''Bunu nereden biliyorsunuz?'' ''Kaçmak suçunu itiraf etmekle aynı anlama gelir.'' ''O zaman gidip onu tutuklamamıza izin verin. Her an gelmesini bekliyorum.'' ''Peki ama neden gelsin ki?'' ''Çünkü gelmesini istedim.'' ''Nasıl olur Bay Holmes?'' ''Sırf siz istediğiniz diye neden gelsin ki? Böyle bir istek şüphe uyandırıp kaçmasına neden olmaz mı? Sanırım mesajda bunu da belli etmeyi başardım.'' dedi Sherlock Holmes. ''Ayrıca yanılmıyorsam geldi zaten.'' Dış kapıya doğru bir adam yaklaşıyordu. Uzun boylu, esmer, yakışıklı bir adamdı. Üstünde gri bir takım ve kafasında panama şapkası vardı. Siyah sakalları, kocaman kemerli bir burnu ve elinde de bir bastonu vardı.'' Ev kendininmiş gibi bir edayla kapıya yaklaşıp zili kuvvetle asıldı. Baylar, sanırım kapının arkasındaki yerimizi almamızın zamanı geldi, dedi Holmes. Böyle bir adam söz konusu olunca her türlü önlemi almak gerekir. Siz kelepçeleri hazırlayın müfettiş. Konuşma işini ben hallederim. Bir dakika sessizce bekledik. İnsanın asla unutamayacağı cinsten bir dakika. Sonra kapı açıldı ve adam içeri girdi. Holmes hemen atılarak adamın başına silahı dayadı. ''Martin de kelepçeleri takıverdi. Bütün bunlar o kadar hızlı ve ustaca yapılmıştı ki adam hiçbir şey yapamadan kız kıvrak yakalanmıştı. Öfke dolu kara gözleriyle bizi süzdü. Sonra acı bir kahkaha patlattı. ''Baylar bu sefer beni yakaladınız galiba. Sert kayaya çarptım. Ama ben buraya bayan Hilton Kubit'in mektubuna cevaben gelmiştim. Onun da bu işin içinde olduğunu söylemeyin sakın. Bu tuzağı o hazırlatmış olamaz.'' ''Bayan Hilton Kubit ağır yaralı olarak ölüm döşeğinde.'' Adam bütün evi kaplayan acı dolu bir çığlık attı. Siz delirmişsiniz diye bağırdı şiddette. Yaralanan kocasıydı, o değil. Kim küçük Elsie'ye dokunabilir ki? Onu tehdit etmiş olabilirim ama tanrı şahidimdir, onun kılına bile dokunamam. Sözünüzü geri alın hemen. Bana yaralı olmadığını söyleyin. Ölü kocasının yanında ağır yaralı halde bulundu. Adam acı bir inlemeyle koltuğa yığılıp yüzüne ellerinin arasını aldı. Beş dakika sessizce oturdu ve sonra yüzünü kaldırarak çaresizlik içinde konuşmaya başladı. ''Sizden saklayacak hiçbir şeyim yok.'' dedi. ''Ben adamı ateş ettiysem bana ateş ettiği içindir. Cinayet kastım yoktu. Ama Elsie'ye zarar verdiğimi düşünüyorsanız beni tanımıyorsunuz demektir. İnanın bana, dünya üstünde kimse o kadını benim kadar sevemez. O benim olmalıydı. Bana yıllar önce söz vermişti. Aramıza giren bu İngiliz de kim oluyordu? Size söylüyorum, o benimdi.'' Ben sadece hakkımı arıyordum. Ama nasıl biri olduğunuzu öğrenince sizden ayrıldı, dedi Holmes sertçe. Sizden kurtulmak için Amerika'dan kaçtı ve İngiltere'de saygın bir beyefendiyle evlendi. ise onu rahatsız ettiniz ve takibe başladınız. Korktuğu ve nefret ettiği biriyle, yani sizinle kaçması için, sevdiği ve saygı duyduğu kocasını terk etmesini isteyerek hayatını kararttınız. Sonunda soylu bir adamın ölümüne sebep oldunuz ve karısını da intihara sürüklediniz. Olaydaki payınız bu Bay Ape Slaney. ve bunun için kanunun önünde hesap vereceksiniz. ''Eğer else ölürse hiçbir şey umurumda olmaz.'' dedi Amerikalı. Bir elini açarak avucunun içindeki karışmış nota baktı. ''Bakın bayım.'' diye atıldı gözlerinde şüphe pepırıltısıyla. ''Beni korkutmaya çalışmıyorsunuz değil mi? Eğer bayan dediğiniz kadar kötüyse bu notu kim yazdı?'' Notu masaya attı. ''Ben yazdım. Sizi buraya getirmek için.'' ''Siz mi yazdınız?'' Birlik dışında, dünya üzerinde hiç kimse bilmiyordu bu dans eden adamların sırrını. Nasıl yazdınız peki? Birinin icat ettiğini, diğeri keşfedebilir, dedi Holmes. Sizi Norwich'e götürmek üzere bir araba yolda, bayılsın deney. Ama onu beklerken sebep olduğunuz zararların hesabını vermek için zamanınız olacak. Bayan Hilton Kubit'in, kocasının ölümünde bir numaralı zanlı olduğunu ve ben burada olup gerekli bilgileri toplama şansını elde edemeseydim, hanımefendinin bu suçlamalardan kurtulamayacağını biliyor muydunuz? En azından bütün dünyaya kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak bu trajik sonla bir ilgisi olmadığını açıklamak sizin borcunuz. Ben de bunu istiyorum zaten, dedi Amerikalı. Kendim için en iyisinin mutlak, çıplak gerçekleri anlatmak olacağından en ufak bir kuşkum yok. Aleyhinize kullanılacağını belirtmek zorundayım diye atıldı müfettiş, İngiliz suç yasalarının bir temsilcisi olarak. Slaney omuzlarını siltti. ''Şansımı denerim.'' dedi. ''Öncelikle baylar, bu kadını çocukluğumdan beri tanıdığımı söylemek istiyorum. Biz Chicago'da yedi kişilik bir çeteydik. Elsie'nin babası da çetemizin patronuydu. Akıllı bir adamdı. Yaşlı Patrick yani. Anahtarına sahip olmadan bir çocuğun karalamalarına benzeteceğim bu yazıyı yaratan da oydu.'' Neyse, Elsie bazı işlerimizden haberdardı ama sonunda yaptıklarımıza dayanamadı ve namusuyla kazandığı parasıyla Londra'ya kaçtı. Nişanlıydık ve belki başka bir işim olsaydı benimle evlenecekti de. Ama yaptıklarımızla en ufak bir alakasının olmasını istemiyordu. Ancak bu İngilizle evlendikten sonra öğrenebildim nerede olduğunu. Ona yazdım ama cevap vermedi. Sonunda ben de buraya geldim ve mektuplar işe yaramayınca onun okuyabileceği yerlere mesajlar bırakmaya başladım. Yaklaşık bir aydır buradayım. O çiftlikte alt katta bir oda kiralamıştım ve her gece kimsenin haberi olmadan dışarı çıkabiliyordum. Elsie'yi ikna etmek için elimden geleni yaptım. Mesajları okuduğunu biliyordum çünkü bir keresinde oda altına mesaj yazmıştı. Sonra aksiliğim tuttu ve onu tehdit etmeye başladım. Bunun üzerine buralardan gitmem için yalvaran ve kocası bir skandala bulaşırsa kalbinin çok kırılacağını belirten bir mektup yazdı. Eğer sonrasında kendisini rahat bırakmayı kabul edersem sabah 3'te kocası uyuduktan sonra evin ucundaki pencereden konuşabileceğini de yazmıştı. O gece pencerenin altında buluştuk ve gitmem için para teklif etti. Bu beni çılgına çevirdi. Kolundan tutup pencereden aşağı çekmeye çalıştım ama tam o anda kocası elinde tabancayla çıka geldi. Elsie yere çökünce adamla yüz yüze geldik. Benim de yanımda silah vardı. Onu korkutmak ve beni bırakması için silahımı üzerine doğrulttum. Bana ateş etti ama ıskaladı. Ben de aşağı yukarı aynı anda tetiğe asıldım ve adam yere serildi. Bahçeden kaçmaya başlamıştım ve pencerenin arkamdan kapandığını duydum. Anlattıklarım tamamen gerçektir. Kelimesi kelimesine. O genç bana notu getirene kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. Ve gördüğünüz gibi kendi ayaklarımla kafesinize girdim. Amerikalı konuşurken bir araba yaklaşmıştı. İçinde üniformalı iki polis oturuyordu. Müfetiş Martin ayağa kalkarak mahkumumuzun omuzuna dokundu. ''Gitme zamanımız geldi. Onu görebilir miyim?'' ''Hayır. Hanımefendi kendinde değil.'' ''Bay Sherlock Holmes, bir gün yine böyle önemli bir mesele olursa birlikte çalışma fırsatına sahip olmayı umuyorum.'' Durup pencereden arabanın girişini izledik. Arkamı dönünce gözüm adamın masanın üstüne attığı kağıt yağınına takıldı. Holmes'ün onu ayağına getirmek için yazdığı nottu. ''Bakalım okuyabilecek misin Watson?'' Dedi gülümseyerek. Dans eden adamlardan başka hiçbir şey yoktu. ''Anlattığım anahtarları kullanırsan'' dedi Holmes. ''Basitçe, come here at once'a karşılık geldiğini bulabilirsin. Hanımefendinin kendisinden başka kimseden gelebileceğini tahmin etmediği için bu teklifi reddedemeyeceğinden emindim. Ayrıca sevgili Watson, şimdiye kadar kötü amaçlı kullanılan dans eden adamları ilk kez iyi bir şey için kullandık. ''Neyse.'' Sanırım notlarına sıradışı bir şeyler verme sözümü de tutmuş oldum böylece. Trenimiz 3.40'da kalkıyor. Herhalde akşam yemeğinde Baker Sokağı'nda oluruz. Söylenecek son bir söz daha var. Amerikalı Abe Slaney, Norwich mahkemelerinde ölüm cezasına çarptırıldı. Ama ilk ateş edenin Hilton Kubit olması gibi hafifletici nedenler sayesinde cezası ömür boyu hapse çevrildi. Bayan Hilton Kubit hakkında ise tek bildiğim tamamen iyileştiği, hala dul olduğu ve hayatını fakirlere ve kocasının topraklarını idareye adadığıdır.